찍갔대 Fa kainat bugün 20 Şubat Pazartesi, yıl 2012, ay 2, gün 51, Kasım 105. 1433 hicri Rebiülevvel 28, 1427 Rumi Şubat 7. Birinci cemre havaya, güneşin balık burcuna girmesi fırtına. Günün sözü. ''Bana emanet edilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım ama sırları elimden geldiği kadar bilmeye çalışırım.'' Montaigne. Günün malumatı Cemre Ateş halinde kömürler Şubat'ın 20'sinde, 27'sinde ve Mart'ın 6'sında artık yıllarda Mart'ın 5'inde takvimlerin kaydettiği 3 hava olayı vardır ki buna Cemre denir. Birincisinin havaya İkincisinin suya, üçüncüsünün de toprağa düştüğü söylenir. Böylece düştüğü yerleri ısıttığı kabul edilir. Cemre düşüşleri genellikle fırtınalı geçer. İstanbul'da ve yurdun diğer bölgelerinde bu sıralarda kar yağdığı çok görülmüştür. Güneş Balık Burcunda Şubat'ın 20'sinde Güneş Balık Burcuna girmiş ve kışın 3. ayı başlamıştır. Kışın 3. ayı 30 gün sürecek ve Mart'ın 20. günü bitecektir. Balık burcunda doğanlar 20 Şubat 20 Mart Balık burçların on ikincisi ve sonuncusudur. İşareti biri aşağı biri yukarı yüzen iki balıktır ve burcun özelliklerini anlatır. Balık burcunda doğanlar kafa dengi arkadaştırlar, cömerttirler, çekici davranışları ve ilginç fikirleri vardır. Devamı 22 Şubat'ta. Yemek Listesi Gün 51 Tavuk, Pilav, Yeşil Salata ve Krem Karamel Büyük Saatli Marif Takvimi I love you so really Açık 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Radyo.com.tr Hepsi var bunların. İnternet üzerindeki adresimiz bu ve Açık Gazetesi onun açılışını yapmış olduk bu şekilde. Haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombi'den oluşan bir ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, ''Come Softly to Me'' adlı güzel bir baladla açılışımızı yaptık. Bu da doğum günleri. Fleetwood adlı grubun şarkıcılarından Barbara Ellison, 1940'ta bugün Washington'da doğması münasebetiyle açılış parçesini yaptık. Usul usul gel bana diye çevirebiliriz. ''Come Softly to Me'', to me. Evet, bugün... Hangi yıl dönümleri de var onlara da bakalım. Futurist Manifesto 1909'da bugün yayınlanmış. Fransız gazetesi Le Figaro'da ve futurizm kelimesi ilk defa kullanılmış. 1921'de de Mahşer'in dört atlısı filmi göstermeye girmiş. Başrolde Rudolf Valentino oynuyor. 1930'da Türk parasının kıymetini koruma kanunu kabul edilmiş. Ve bir de Boğaziçi Köprüsü'nün temeli... Atılmış Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından. Bu birinci köprüden bahsediyoruz. Üç yılda tamamlanan köprü 29 Ekim 1973'te açıldı. Açılışında da hadise olmuştu hatırladığım kadarıyla. Ben hatırlamıyorum bu benim. Çok fazla sayıda insan katıldığı için törene köprü çökme tehlikesi atlatmıştı. O zaman bütün Cumhuriyet şeyi, ricali de sulara gömülmüş olacaktı. Çok korkunç bir olay olabilirdi. Evet, şimdi günün haberlerine bakabiliriz. Hafta sonunda alelacele verdiğimiz bir haber vardı. Son dakika haberi, New York Times'ın muhabiri. Anton Ishadi'nin ölümü, evet, çok o, önemli bir e, gazetecisi, iki defa Pulitzer ödül aldığı gibi e, birçok başka ödülün de sahibiydi kendisi ve en önemli özelliklerinden biri de e, sıradan insanların seviyesinden bütünüyle halkın düzeyinden ele almasıydı meseleleri. O zaman çok gerçek işte şey halkların tarihi gibi bir okuma yapmak mümkün oluyordu. Hiçbir iddialı böyle genel gözlemler stratejik, stratejik şeyler söylemeyen tamamen insan seviyesinden anlamaya çalışan gözlerle bakan biriydi. Ve müthişte bir çarpıcı kitabı vardı Night Draws Near diye Irak'ın Amerikan savaşı Amerikan'ın savaşının gölgesinde Irak halkını Irak'ın halkı gece yaklaşıyor diye bir çok esaslı bir kitabı vardı. Bir de yeni kitabı çıkıyormuş. 10 güne kadar. Öne alınmış zaten. O da Lübnanlı köklerine dönüp böyle bu Orta Doğu'yu Bölgeyi bir kez daha bu sefer tamamen kişisel bir hikaye halinde anlatmaya çalışıyormuş. Dinleyicilerimizden Emre Yatçı'nın da gönderdiği gibi ilk paragrafında da zaten yani bazı çekilmiş bazı acılar kelimelerle ifade edilemez. Orta Doğu'da muhabir olarak... E, e, Savaşı belgelemek ve on, ondan Hayatta bıraktıklarından Ve ölümlerden Biraz olsun e, Şeyle bir, bir kısmını belgelerken e, Benim bu Gündelik tayinim oldu Diyor Acıların dile getirilemeyeceğini Kelimelerle Ve Lübnan'daki kana. Şey, kasabasında İsrail bombaları bir sabahın sabah çalışırlarken kurbanları yakaladıkları vurduğu zaman ölülerin ayağa kalktığını oturduğunu ve etrafa baktığını da gördük kasaba sesleri şey, hikayeleri bütün e, şeyleriyle tabak, çanaklarıyla harfleri ve kelimeleriyle tarihiyle top yekün, sakin bir sabahta böyle bir anda tamamen e, bir sabah parçalayıp atmış yer parçalayan uzun sürmüş bir anın içinde silinip gitmişti. Bu uzun sürmüş anlardan da çok bahseden bir gazeteci yani Libya'da yakalandığı zaman. E, Hapse atıldığı zaman ölümden tamamen dönmüşler mesela orada diyor ki anlatırken mesela tamamen <gülüyor> e, bir, emin birkaç saniye içinde geçti ama dakikalar gibi geliyordu diyor bütün olan anlat, anlatılanları ve çok önemli bir kayıp oldu hakikaten. Yeni kitabında bir de şeyi de belirtiyormuş kendisi. Böyle bütün o hengamenin ortasında ailesinin doğduğu kasabaya gitmiş ve e, orada bir ağacın altında otururken bir zeytin ağacının pıt diye bir zeytin düşmüş yanına. Ve, ve o zaman bütün bu şeyin ne kadar Tuhaf olduğunu söylüyor O hiçbir dış etkene insan Etkisine tabi olmadan O zeytin düşüverdi diyor Ve ben buraya ait olduğumu Kesinlikle anladım diyor Ölüm koşulları da Ancak Antonis Şadid gibi son derece Hiç hava basmayan Ama mütevazı olmakla beraber Son derece cesur bir gazetecinin olduğu şekilde oldu. Ast mı varmış? Genetik aileden kalma. Babası da doğrulamış. Fakat şey yapmıştı. Ee, özellikle de at ve keçi gibi hayvanların kıllarına da alerjisi varmış. Buna rağmen de arabayla değil atla gitmek zorunluluğu vardı Suriye'den geçerken. Kaçak giriyor çünkü. Kaçak giriyor. Ve o birden bire muazzam bir şeye kapılmış kriz aslında krizi geçirip ölmüş tabi onun fotoğraf muhabiri de kayda değer onu canlandırmaya çalışmış önce suni teneffüs vesaire sonra da sırtına alıp sınır geçirmiş Türkiye 6 kilometre ne yürümüş ya da 5 sırtında o şeyle sınırı geçirmiş evet evet çok değerli bir Gazete, yani Night Rose Near adlı kitabı okuduğum zaman 2005'te yazılmıştı Irak Savaşı'nda. Bütün dünyayı baştan anlama imkanı doğuyordu. Iraklıların gözünden bakıldığı zaman her seviyede. Uluslararası politikanın o korkunç şeylerinden değil. Deli saçması. Baş döndürücü zirve zırvalarından değil. Önemli bir gazeteci olduğunu söyleyelim. Böyle işte. Evet. Şimdi günün haberlerine bir bakalım. Olaylı bir hafta sonuydu. Evet çok hareketli bir hafta sonu hem özellikle de dünyada. Türkiye ne kadar hareketliydi bilemiyorum ama. işte Futbol Federasyonu ekseninde vardı bir hareketli Türkiye'de benim gözüm kadarıyla. Onu spor haberlerinde mi söyleyeceğiz? Ee artık çok herhangi bir yerde değil. söylememe taraftarı. <gülüyor> evet. Özellikle çok sayıda eylem olduğunu söylemeliyiz. Yunan, Yunan Yunanistan'da çok büyük bu kesinti politikalarına karşı kemer sıkma yani hangisi adı verirsek verelim ülkenin borcunu azaltmak için 130 milyar avroluk yani yaklaşık 170 milyar 171 hatta milyar dolar tutarındaki bir borç Kurtarma operasyonu, iflası önlemek için yapılıyor. Fakat çeşitli haber kaynaklarından gördüğümüze göre Yunanistan'da büyük gösteriler var. Son dalgaya karşı binlerce kişi yaptı. Biraz bundan bahsedebiliriz. Bütün dünyada da. Evet. Yunanistan'a destek, destek şeyleri vardı. Pek çok. Yani benim görebildiğim 15'ten fazla ülke sayabildim ben. ...binler ve on binlerce insanın... ...sokaklara çıktı. İspanya'da yine kemer sıkma politikalarına karşı... ...bir gösteri olmuş. Orada da yüz binlerden bahsediyoruz. Evet. Haiti'de de Cumhurbaşkanı'na karşı... ...taşlı... Taş, ...taşlı bir saldırının da... yer aldığı bir protesto. Karnaval biraz... ...kötüye dönmüş. Suriye'de... ...büyük gösteriler vardı... Belki de en büyük ayaklamaların Son 11 baş... ayın en büyük gösterisi deniliyor. Mart'ta başlamıştı Suriye'de gösteriler o günden bugüne gerçekleşen en büyük gösteriler gerçekleştiği ve e, protestocuların başkanlık sarayının 2 kilometre yakınına kadar geldiği haberi var. E, ayrıca dünyada e, çok önemli bir tek kişilik bir eylem var açlık grevi var. Onunla ilgili de gösteriler var Gazze'de açlık grevi yapan Halit Adnan sanıyorum. Evet Halit Adnan'ın da e, açlık grevi 62. gününe girdi hafta sonunda ve e, yargısız olarak yargılanmadan hapiste tutulmasını protesto ediyor kendisi. 33 yaşında bir İslami cihad örgütü üyesi hiçbir sebep gösterilmeden tutuluyor. O da açlık grevi yapıyor. Onu desteklemek için binlerce kişinin de Filistinlilerin grev yaptığı haberi var. Destekleme toplantısı. Sağlık durumu da kötüye gidiyormuş. Adnan'ın onu evet. da söyleyeyim. Bir de başka gösteri var. Diyarbakır'da 8 kişilik koğuşta kalan 38 kadının ölüm orucuna girdiği haberi de var T24'ten bu haberde. Evet. evet. Bunlar böyle. Onun dışındaki haberlerde de federasyonla ilgili bir dediğin gibi gelişme oldu senin. Onun dışında işte bu mit krizi olarak Türkiye yakın tarihine giren olayla ilgili çeşitli açıklamalar, karşı açıklamalar vesaire Ö Önemli bir gelişme oldu. Yalnız ilk defa başbakandan da bir konuşma oldu ve seçileni atanana kurban ettirmem şeklinde bir gençlik kollarına bildiride bulunduğu haberi de var. Seçilmişleri atanmışlara. Kul cool etmeyiz şeklinde bir girişimi oldu. Başbakan Erdoğan ilk defa bu konuda konuştuğunu görüyoruz. Ondan da bileceğiz Ve başka bazı haberlerimiz de var. Özellikle yolsuzluk haberleri de bolca idi. Hafta sonundan tekrar devam etti. Hem Çıralı'da bir peşkeş çekme durumu bir avantaspor vurgunu diye verilmişti ayrıca da önemli bir şey ne derler adına yolsuzlukların bir başka boyutuyla da rüşvetçi iş adamlarının kik yöneticilerini iftar sonrası güzellik salonuna götürdüğü gibi çok lezzetli detaylar vardı. çıkıyor detaylar vardı evet. Almanya Cumhurbaşkanı Vurşte bir tür yolsuzluk tırnak içinde diyebiliriz yolsuzluk sonucu bir arkadaşından geçmişte aldığı ucuz kredi sebebiyle nihayet baskılara dayanamayarak itifa etti işi almıştı onu bir süredir evet. devam ediyordu bu itifa etmesi gerekir mi gerekmez mi etmesi gerekiyormuş çünkü hani siyaseten çok yıpranmıştı zaten Almanya'da. Ama tabii siyasi kültüründe orada oynadığı önemli bir rol var. Yolsuzluğa karşı daha az tahammül gösteriyor. Evet, Almanya'da siyasi kültür. Biraz farklı. Farklı. Evet, bu arada nefret ile mücadele haftası da devam ediyor. 18 Şubat'ta başlayan. onu da hatırlatalım. 24 Şubat'a kadar devam edecek. Oraya kaynamasın. Bununla ilgili de Hırsat haberler veririz. Evet, şeyi de söylemeyi unuttum ben. Anthony Shadid haberini verirken e, eşi o da gazeteci olan Nada Bekri Shadid e, naaşını da Beyrut'a götürmüş ve o bahsettiği kitabında yazdı henüz yayınlanmamış kitabında bahsettiği zeytin ağacının altına gömüyorlarmış. Evet. Böyle de bir Detay var. Eski bir ağacın altına yanına oturdum birdenbire bir zeytin tanesi düştü. İşte o an olmak istediğim yerin orası olduğunu anladım diye yazmış yayınlanacak kitabında. Oraya gömülüyormuş. Evet dönüp bakalım şimdi. Nereden başlayalım Yunanistan'da? Evet Yunanistan'da Yunanistan'da. Yunanistan'daki ve Yunanistan'da Aha, Bu arada Irak'ta korkunç bir katliam oldu. Evet, bunu da söylemek 20 gerekiyor. 20 polis öldürüldü. Polis adayı hatta. Adayı evet. Gene devam ediyor. Kürtlerden de bak Kürtlerden de kendi kaderimizi farklı bir şekilde ele alabiliriz şeklinde imalar geldi Mesut Barzani'den. Irak Kürdistan'da onlar da önemli arada onları da kapsamaya çalışırız. Evet, yapalım. Şimdi Yunanistan'a dönelim. Eee Bugün Avrupa Birliği'nin alması beklenen önemli bir karar var. İşte Yunanistan'ı kurtarma paketi olarak geçen e, AB ve IMF tarafından ortak hazırlanan bir e, 130 milyar avroluk paket var. Bu paketin bir sonraki diliminin serbest bırakılması görüşülecek bugün. Aslında bir süredir erteleniyordu bu. Çünkü e, Yunanistan'dan karşılık olarak yeni borçlara girmesi için karşılık olarak e, bu işte kemer sıkma politikası olarak adlandırılan e, yeni kamu harcamaları kesintileri bekleniyordu. Bunlar geçen hafta e, parlamentoda çok yoğun gösterilere e, rağmen, sokaklık çok yoğun gösterilere rağmen parlamentodan çıktı. Şimdi bugün AB toplanıp bir e, karar alacak konuyla ilgili. E, onun öncesinde de Yunanistan'da ve diğer yerlerde gösteriler olmuş. Evet, büyük çapta oluyor. Yani e, özellikle de bir çağrı yapıldı. Tam e, son faslını e, kapsayamadım ama öncesinde yapılan çağrılara bakıldığı zaman e, hepimiz Yunanlıyız diye bir slogan çıktığını görüyoruz. Ve yani bir kişiye saldırıldığı zaman bütün bir halka saldırıldığı zaman ya da bütün halklara saldırılmıştır diye bir çağrı var. Ve 10 Şubat gününde seçilmemiş Yunan hükümeti korkunç ve yıkıcı bir yeni kemer sıkma planı kabul etti. parlamento olan da geçti. 199'a, 101'e geçti. 12'sinde evet. ve yeni kemer sıkma tedbirleri %22'lik bir asgari ücrete %22'lik bir indirme öngörüyor ki bu 3 yıl sabit kalacak deniyor. Gayet net. 3 yıl artırılmayacak. Toplu pazarlık kesinlikle iptal edildi. Ortadan kaldırıldı. 15 bin kamu sektörü çalışanının işine son verildi. 10, 150 bin işte Sözleşmelerin yenilenmemesi yoluyla ortadan kaldırılıyor ve Yunan halkı da sosyal terör politikalarına karşı cesurca ayağa kalkıyor. Genel grevleri yanı sıra gösteriler gittikçe artıyor ve büyük şiddetle bastırmalara rağmen ve de medyanın kulakları sağır eden sessizliğine rağmen diye bir açıklama yapmışlar ve Yunan halkı uluslararası destek dayanışma ve sizin desteğinize ihtiyaç duyuyor onların çaresini size e, cevap verelim hepimiz Yunanlıyız diyorlar e, bu arada şeyi de e, hatırlatalım Yunanistan'daki durumun vehametini işte, e, çok ciddi bir borç var Yunanistan'da. Yani gay yurt dışı aslında %160'ı kadar bir e, borç olduğu biliniyor artık ve e, işte bu zaman zaman yeni keşfedilen borçlarla da artıyor bu oran. Çünkü e, şöyle bir durum söz konusu Yunanistan için e, yani öyle bir sistem vardı ki ABD işte bir tarafın Kuzey ülkeleri Almanya başta olmak üzere devamlı fazla verdi. İşte Yunanistan'da devamlı açık verdiği bir sistem yıllarca işliyordu. Bu sistem içinde doğal olarak Euro'ya da girdikten sonra, Avro'ya da girdikten sonra uyması gereken bazı kurallar olduğu için mesela işte kamu borcunun %60'ı geçmemesi vesaire gibi bazı kurallara uyması gerektiği için bu kuralları şey yaparak, uymayarak aslında ama kitaplarda. Kağıtta, muhasebede bazı e, oynamalar yaparak Yunanistan yıllarca borçlanmıştı. Şimdi bunların bir kısmı yeni yeni çıkıyor ortaya Yunanistan hükümetlerinin borçları. E, bu da daha da fazla arttırıyor e, durumu. Zaten şu anda AB'nin e, tasarlamış olduğu kurtarma pakette e, pek Yunanistan'ı kurtaracak veya kurtarabilecek paket durumunda değil. Daha çok işte oradan borç alacak ülkelerin ne kadarını kurtarırsak kardır şeklinde alabilecekleri bir borcu. E, işte verdikleri parayı geri almaları için tasarlanan bir sistem. Ee, bakalım ne kadar işe yarayacak, nereye kadar buna evet diyecek Yunan halkı. Bu pek belli değil açıkçası. Çok ciddi gösteriler var ama hala da avralarında kalmak için destek devam ediyor büyük ölçüde kamuoyundan. Bu da düşerse eğer yarın öbür gün çok daha farklı bir noktaya gelinebilir. O zaman avradan da çıkıyoruz ne yaparsanız yapın şeklinde bir noktaya gelinebilir. Evet. Bu tabi çok daha büyük bir e, hareketin, e, hareketlenmenin ve sarsıl, sarsıntının bir parçası olarak da nitelendirilebilir. Çünkü sadece Yunanistan'la sınırlı kalmadı. daha şimdiden görülüyor. Bir kere Yunanistan'ı desteklemek için, Yunanistan'a dayanışma göstermek için çok, ben, en az 15 ülkede gördüm ben. E, planlanıyordu, sonradan takip etme çalışmaları. E, fırsatım olmadı ama e, olmuştur bu şekilde planlandığı gibi diye de düşünüyorum ayrıca başkent Atina'da da Sintagma meydanında binlerce kişi ta parlamentonun dibine kadar gidip bunlara tepki gösteriyor bu yeni politikalara ve hem Sarkozy hem Merkel hem de IMF aleyhine işte bir e, Troika denilen bir üçlü zaten sadece ya var bunun içinde Avrupa bir merkez bankası IMF var. Var. Evet. Merkele niye var? Söylüyorlar, bilmiyorum ama e çünkü Merkel. Alman şansölyesi. İşte Almanya en fazla Yunanistan'a borç veren bankaya sahip ülke konumunda olduğundan. Hareketli Merkel'e söylüyorlardır. Zaten Yunanistan'ın bu atmakta olduğu kemer sıkma politikası adımlarının da büyük ölçüde Almanya'nın dayatmasıyla attığı da biliniyor. Ve hatta bu reform deniliyor bunlara. Bu reformlara işte göz kulak olmak, takip etmek amacıyla bir AB veya Almanya'dan temsilci gönderilmesi dahi konuşuluyordu zamanında. E, o kadar da değil saçmalamayın e, şeyi geldi. Evet karşılığı geldi. <gülüyor> Avrupa Birliği hükümetleri de bir bu diktatörlüğün bir diktatörlük var diyorlar. Kim diyor? Avrupa Birliği ülkeler çağ... demiyordur. Hayır Avrupa Birliği hükümetleri de bunun içinde bu diktatörlüğün diyorlar. Çağrıda demin okudum. Hı. hepimiz Yunanlıyız Çağrısında. Real demokrasi. İspanyadaki. Hareketin Yunanistan'daki devamı. evet aynı karşılığı mübadili evet. gerçek demokrasi hareketi eyleme çağrı da böyle diyor. Bir Avrupa ve uluslararası diktatörlük var yani finans piyasalarının ve Troika'nın birlikte diktatörlüğü buna karşı duracağız diyorlar. Bir laboratuvar olarak kullanılıyor Yunanistan. Ve tekrar hayatımızın dizginlerini, kendi kaderimizi tekrar ele geçirelim Asıl diyorlar. mesele de biraz bu yani. Hani Yunanistan'da e, ekonomik olarak bazı şeylere, reformlara da ihtiyaç duyulduğu bir gerçek. Hani onu da bir kenara e, koymak gerekir. Çünkü ülke yıllarca hükümetin de zaten kendi halkından gizlediği e, devamlı açık veren bazı politikalar e, gütmüş durumda. Ve çok kötü bir çukurun içine girmiş durumda. Ama asıl mesele... Güle düz aldattılar evet. evet, yani, evet. Ya yanlış bilgi verdiler. Sakladılar gerçekten yani işte Birçok durumda tabii hani biraz da e, ekonomik sistemin kendi içinden gelen e, bazı sebeplerle işte tekrar seçilme kaygısı, oy kaygısı vesaire gibi şeylerle e, siyasetçilerin bunu yaptığını biliyoruz. Ama asıl mesele demokrasi meselesi e, oradaki. Çünkü e, Yunanistan'da bugün atılan adımlar tamamen yukarıdan dayatmayla ve hatta hükümetten değil Yunan hükümetleri de biliyor bunun büyük ölçüde sürdürülebilir olmadığını ama işte e, Marksist tarihçi, şey, e, iktisatçı e, Yannis Varufakis'in dediği gibi hani Keynes'ten bir alıntı yapmıştı o da Keynes'in ta yıllar önce söylediği bir sözden. E, samimi olmayan bir şekilde onaylıyorlar karşı tarafın zaman içinde evet. e, aklının başına geleceği umuduyla. E, ama işte bunu yaparken de bu samimi olmayan onayı verirken de hani kendi haklarının halklarının e, %80'inden fazlasını, %90'a yakınının bu atılan adımlara çıkartılan... E, kemer sıkma politikalarına karşı olduğunu görmezden geliyorlar. İşte o da e, demokrasi açığı dediğimiz şeyin ta kendisi. Evet. E, jesuigrek.blogspot.com blogunda da hepimiz e, Yunanlıyız diye bir e, form, dilekçe imzalanması isteniyordu. Sonucun ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada da e, tabii son derece önemli bir gelişmeyi de başka tarafta olan bir de Kömür termik santrallerine karşı Borneo adasında, cennet gibi bir adada Borneo adasında bir seneden beri devam eden bir direniş vardı. En güzel yerine adanın o cennet tabir edilen yerine termik, kömür yakıtlı bir termik santral koyacaklarmış. Fakat büyük direniş ve uluslararası dayanışma sonucunda sabah ülkesi oranın adı Malezya'ya bağlı küçük bir adam oranın yöneticisi başbakanı vazgeçtik i̇şte doğa daha önemli demiş onlar da dans ederek bir mesaj gönderiyorlar öbür tarafa Kosova'ya Kosova'da da bu hafta Dünya Bankası ve Amerika Birleşik Devletleri devasa bir kömür yakıtlı termik santral Yapılmasını online diyorlarmış. Maldivler Çek Cumhuriyetini mahkemeye vermeyi düşünüyordu zamanında e, termik santralin inşasından dolayı. E, Borneolar daha Borneo aklımı İzmir'e gittir halde. Borneolar daha e, bu konuda anladığım kadarıyla hoşgörülü. Borneolar evet ama şey demişler yürük osova. Sıra sende, biz başardık diye dans ediyorlar böyle delikanlılarla genç kızlar harika bir video da var, herkese tavsiye ederim 350 oradan nokta oradan seyredebilirsiniz iç açıcı, biz yaptık, siz de tabii ki siz de yaparsınız Kosovalılar diye mesaj yollamışlar böyle de hoşluklar oluyor. Evet şimdi ara verelim sonra İspanya'dan bu başlayarak dünyadaki hareketlere biraz daha değinme fırsatımız olacak. Açık Gazete Müzik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 If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the border line, please say hello to one who lives there, for she was once a true love of mine. In the North Country Fair Where the winds hit heavy On the low waterline Remember me To one who lives there For she once was A true lover a true girl from the north country Buddha Bob Dilin'in bestelerinden tanınmış şarkılarından biri Johnny Cash'le birlikte Duet olarak söylüyorlar ve adeta bir duet nasıl yapılır dersi gibi de ustaca çok bence kolayılmış bir şarkı. 17 Şubat'ta, hafta geçen hafta sonunda 1969'da bu kayda geçmiş. Onu biraz bir iki gecikmeyle analım diye çaldık. Aslında, vesile, Aslında istediğimiz olsun. Yani bahane, bulduk. bahane bulduk. Vesile ...bulmak kolay ama çok güzel değil mi şarkı? Tarpçak. Evet, şimdi bu... hafta sonunu bütünüyle... ...ortalığı kasıp kavurmuş olan... ...gösterilerden Yunanistan'dakine... ...bir kez, bir cümleyle döneyim. Şeylerden biri... ...sloganlardan bir tanesi... ...de şeymiş... ...yoksulluk ve açlık... Aş, yoksulluk ve açlığın milliyeti yoktur diyormuş taşınan sindagma meydanında taşınan pankartlardan birinde birinde de we are Greeks, Merkel and Sarkozy are freaks diye bir kafiye tutturmuşlar biz Yunanlıyız Merkel de Sarkozy de bir tuhaf doğrusu diyorlar hmm. çok büyücüye benziyor asıl tabii bir büyük şeyde İspanya'da. Rivayet muhtelif kaç kişinin katıldığına dair ama Yüz binler diye vermiş Guardian gazetesi bunu. Bir milyon diyor örgütleyenler bir milyona kadar muazzam bir sayıdan bahsediliyor. Masif çok yoğun bir kitle gösterisi vardı. Onları da işçi haklarını gene kesintiler şey adı altında kemer sıkma adı altında Temel hakları götürüyorlar. Ülkenin iki büyük sendikası da en az 57 şehirde işçi reformlarına e, hayır işçi reformları diye bir şey emek reformları. Emek e, piyasası reformları diye geçiyor. Bu, evet. bu şu yani işte örneğin ilk e, yapılan şeylerden bir tanesi İspanya'da geçen seçimlerden sonra hükümet devralan e, muhafazakar hükümetin yaptığı işverenlerin işçileri kolmasını kolaylaştıran bir düzenleme yapmak olmuş e, Bu da ilginç aslında hani e, geçtiğimiz sene İspanya şeyle sarsıldı Hani e, gösterilerle gerçek demokrasi hareketiyle sarsıldı ve daha sonra muhafazakar bir hükümet geldi e, şeye iktidara teknokrat hükümeti değil mi? Ama yok bu yok, teknokrat yok, hükümeti değil, muhafazakar parti kazandı. Muhafazakar parti. Rahoy. Evet. Ee, Rahoy şimdi devam ediyor bu o, emek piyasası başta olmak üzere reformlarına. Amacı da İspanya'da işsizliği düşürmek. İşte bunu da işverenlerin işleri daha kolay olması sağlayarak yapıyor. Böylece şey umut ediyor. İşverenlerin işi alırken de daha az düşünerek alacağını umut ediyor. Olsa gerek. 2007'den bu yana Üç katına çıkmış %360 yani işsizlik evet. ve 5 milyon 200 bin civarındaymış. Rahoy da şey demiş açıklama için zaten biz bu reformu yapıyorken e, şu anda işsiz olan ve kendisi içimi gelecek görmeyen insanları düşünerek yaptık. Hmm. Her iki gençten birinin işsiz olduğu bir yerde Umut da yani %40'dan fazla %50 diyor şimdi neredeyse %50 diye de bir rakam okudum ben Kamundur Evet, yani aslında pek de bu noktadan sonra neysesin dediğinizden bir şey oluyor doktorların da herhalde çünkü %40'tan fazla mı yoksa %50'nin biraz altında mı pek önemi kalmıyor diyebiliriz. Evet. Herhalde. Sendikalar e, greve hazırlanıyormuş. Rahoy'un kendisi de zaten e, şey demiş. Yakında bir genel grev çağrısı yapmalarını beklediğini söylemiş sendikaların. E, ve işte bir Guardian gazetesindeki haberde bir öğretmen var Alberto Cario Sanıyorum öyle telaffuz ediliyor. E, Madit'teki gösteriler sırasında kendisiyle gazete konuşmuş. O da şöyle diyor. Yani hakları kestiler ama e, nasıl yeni istihdam yaratacakları konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar. Diyor. E, sorun da sanıyorum zaten bu paketle ilgili genel olarak bu. Çünkü hani e, sadece işverenlerin işçileri işten çıkartmasını kolaylaştıran düzenleme ile tek başına Yeni sistem yaratılmıyor olsa gerek diye mantıklı düşünce herkesin aklına geliyordur. Başka şeyler de. Evet 2012 olması çok gerekir. Bu baya hareketli olacak. Peki devam edelim bu kader Adnan'la da ilgili birkaç şey söyleyelim. Kader miymiş ben Halit demiştim pardon. Evet baktım şimdi kader kader Adnan protestosunu sürdürüyor devamlı tutuklanan bir adam ve yargısız yargılanıyorsun, serbest bırakılıyor ama uzun sürede aylarca yatırılıyor. Bu sonuncusu da böyle olmuş. Ta 1999'dan beri kendisi 33 yaşında ve artık daha fazlasına tahammül etmeyeceğim bu haysiyet kırıcı ve korkunç muameleye demiş. Arab kentinden şeyin gidiyorum Levin'in son derece Objektif mükemmel bir yazısı var bu konuda Haretz gazetesinde. Yani tek tek o sadece olayları veriyor. Olup biteni hemen anlayabiliyorsun. Ne mesela hastanelerde e, hastaneye kaldırıyorlar ama yatak bulunamadı diye o hastaneden bu hastaneye dolaştırılıyor filan. Tipik böyle zalimane muameleler. Bürokrasinin antlerinde kaybediyorlar işi. Ve evet, tekrar... Bu bir gibi başına tutma yani herhangi bir hüküm giymeden e, cezalandırma olmadan başka araçlarla e, o sürecin kendisini ceza olarak kullanma yöntemi bu e, zaten evet İsrail mesela prison service diye bir şey var yani evet. hapishaneler yönetimi yatak sıkıntısı var demiş mesela böyle dolandırıyorlar sürekli fakat e, babası Musa mesela 72 yaşındaymış yani ...hiç kimse... E, ...Gilad Şalit'in... E, ...serbest bırakılması için uğraşan... ...İsrailler, Araplar... Nicolas Sarkozy, David Cameron... ...Hillary Clinton, Barack Obama... ...hepsi uğraştılar... ...bir kişi de... E, ...bu çocuk için... ...bu adam için, benim oğlum için uğraşmadın... ...biraz çifte standart yok mu demiş... ...İsrail'de demokrasi mi demiş... ...yani... Nerede o zaman yargısız olarak tutuklanıyorsa insanlar, karısı da aynı şeyi söylemiş, iki çocuğu var yanılmıyorsam fakat devam ediyor, ölecek ya da şey diye çok korkuluyor, i̇şte felç ya da kalp vahim şeyler olacak diye. Başka mahkumlardı bu arada İsrail e, cezaevlerinde. Destek amaçlı olarak e, açlık grevlerine başlamışlar. Bir de... E, Evinden alınmış çünkü. Herhangi bir terör eylemi filan söz konusu değil. Evet, yani. Ama e, Kader Adnan'ın e, üyesi olduğu söylenen İslami Cihat örgütünden de çok sert bir açıklama gelmiş. Onu da söyleyelim. Adnan ölürse demişler. E, kan ve şehadet e, denizinde yelken ...yapmaya devam edeceğiz ah, falan ah. gibi. Evet. Oradan da fena bir açıklama gelmiş. Onu da kenara not düşelim. Gazete'de de binlerce kişinin... ...yürüyüş yaptığı... Evet. ...Aralık ortasından beri... ...yemek yemeği reddeden. Günde bilirse su içiyormuş sadece. Adına. Daha önce çok katlandım ama... ...ilk defa yapıyorum bunu. Bu benim son silam kusura bakmayın demiş. Herkese... Evet. ...bir ara karısını falan getirmişler... ...vazgeçirsin diye karısına da kusura bakma demiş yani. Çok ağır aşağılanıyorum. Bunu hepimiz için yapıyorum demiş. Çok net bir durum var. Haiti Cumhurbaşkanı Michel Martelly de... Ona Haiti'ye geçmeden önce isterseniz Türkiye'deki başlık e, hmm. grevlerinden... Evet, ondan da bahsedelim doğru haklısın. Evet, Diyarbakır cezaevinde de 8 kişilik koğuşta kalan 35, 38 kadının e, ölüm orucuna başladığı açıklanmış. E, evet. Ee, bu da son derece tatsız bir gelişme Türkiye açısından da Endişe verici bir durum yani Evet yani. çok Ayrıca endişe de... verici ee, Şırnak Diyarbakır E tipi ceza ve 8 kişilik kadın kovuşunda Şırnak milletvekili Selma Irmak'ın kaldığı koğuşta 8 kadının kalacağı yerde 38 kadın kalıyormuş şu anda Yani 8 kapasitesi 38 kişi tıkıştırılmış Ve e, bunlar açık revi başlatmış ee, süresiz olarak açıklanıyor ve işte bu durumu protesto için olduğu söyleniyor. Dört kişi aynı yatakta onur kırıcı değil mi? Ee, sorusu da sorulmuş. Evet. O, biz aslında deprem köşesine geçeceğiz. Geri kalan bütün bu tarz haberlerin tamamını dokuz buçuk onun arasında sıkıştırmaya çalışalım. Mesela şey de var Türkiye'den Leyla Yalçınkaya bu Erzurum'da Tortum'da direnişçi olan hidroelektrik santrali protesto eylemlerine katıldığı için e, yakınlarıyla görüşmeme eylemlere katılanlarla görüşmeme cezası verilmişti. Bir simge halini almıştı. Onun dokuz yıl hapsi isteniyormuş. Böyle de iki ayrı dava açmışlar yani. Detaylarını veririz. evet Van depremi günlüğü. Günaydın. Bugün 20 Şubat Pazartesi Van Erciş depreminin 120. Van Ecemik depreminin 104. günü. Van depremi günlüğünde bugün Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Peyami Battalla konuşacağız. Peyam Bey günaydın. Günaydın efendim. Öncelikle geçmiş olsun. Çok uzun günlerce uyumadan çalıştığınızı sosyal medyadan biliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz bu evet. aralar? Eğitim başladı çünkü sanırım. Evet. Efendim, öncelikle bütün dinleyicilere ben iyi günler diliyorum. Günaydınlar hepsine. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi Van'da e, iki büyük deprem oldu. Bir tanesi Erciş bölgesini ciddi şekilde e, hırpaladı, hasar verdi. Diğeri de özellikle Van'a e, 9 Kasım'da meydana gelen 5.6 şiddetinde deprem ciddi bir şekilde hasar verdi. Tabii ki bundan üniversitemiz de etkilenmişti. Üniversitemiz e, o süreçte ilk depremde hemen öğrencilerini velilerini bir gün içerisinde ulaştırmayı başardı. Yani biz tuttuk o ilk gün sabah saat 6.30 olmadan bütün öğrencilerimizi hem Erciş hem de merkezi kampüsümüzdeki öğrencilerimizi ailelerine gönderdik. Ondan sonra biz paniklemedik sorunlarımızı düzgün bir şekilde ortaya koydum. Üç temel sorunumuz vardı. Hatta dört temel sorunumuz vardı. Bunlardan bir tanesi e, prefabrik derslik yapmamız gerekiyordu. Çünkü bütün binalarımızda mutlaka güçlendirme gerekecekti. Şunun için burada özellikle e, açıklamak istiyorum. E, binalarımızın bir kısmına, önemli bir kısmına çok ciddi hasar olmamasına rağmen deprem e, yönetmenliğine göre mutlaka bütün binalarda güçlendirme gerekiyordu. Bu yüzden e, ciddi bir destek sorunumuz olacağını düşündüğümüz için biz hemen adım attık ve dersliklerimizi başlattık. Bey, ne kadar binada hasar var onu söyleyebiliyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim normalde büyük hasar olarak gördüğümüz 3-4 binamızda ama onlar da çili çatlağı şeklinde Peki, büyütüyoruz. Yani o yıkılacak o, binalar mı? Bunlar hayır, yoksa hayır, tahmin hayır, mi edilecek? Sadece bir binamızı yıkacağız. Kütüphane binamızı bu dediğim diğerleri ise sadece kiriş çatlağı. Bunlar normalde hafif hasara giriyorlar. Biz onu deprem performans testi yaptırıyoruz bütün binalarımıza ve deprem yönetmenliği paralelinde bütün binalarımızı güçlendiriyoruz. Yani çocuklarımızı ben ilk depremin olduğu günden itibaren hep şunu söyledim. Hiçbir çocuğumu güvensiz bir ortama almayacağım diye ve dolayısıyla da şu anda onunla ilgili bütün çalışmaları yaptık ve devam ediyoruz. Siz nerede peki, çalışıyorsunuz peki Peyan Bey? Ben şu anda normal rektörlük binasındayım. Şu Siz binaya girdiniz. Değil. Tabii tabii giriyoruz. Yani binalarımıza artık giriliyor. Hatta ben kendi e, konutumda kendi e, daha doğrusu lojmanımda kalıyorum şu anda. Tabii uzun süre konteynerde kaldık. Hep beraber kaldık. Çünkü o depremin akabinde biraz e, insanlar panikledi. O insanlarla beraber ben de Kesinlikle konteynırda kaldım. Yani uzun süre konteynırda kaldım. Dolayısıyla biz dersliklerimizi şu anda yaptık. Şu anda da öğrencilerimiz dersliklerimizi ders de görmeye devam ediyorlar. Eğitim öğretimlerine devam ediyorlar. Peki o zaman tam biz... bunu söylediğinizde iki şey soracağım size. Biz geçtiğimiz haftalarda Abi. öğrencilerinizi konuk ettik Van Depremi günlüğünde. Ve şöyle bir evet. dertten söz ettiler. 15 günde birinci dönemi bitirmek planlanıyor diye. <Gülüyor> Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Biz bu planımızı yaparken gerçekten çok uzun toplantılar yaptık, tartıştık, konuştuk. Şimdi öğrencilerimizi iki şey iki durum söz konusuydu. Ya öğrencilerimizi başka üniversitelere gönderecektik veyahut da Vanda kalmalarını sağlayacaktık. Şimdi başka üniversitelere öğrencilerimizi gönderdiğimiz zaman ki şimdi hazırlık sınıfı Dil öğrendiği için onlardan bir grubu başka ile gönderdik ve sorunlar şu anda ciddi bir şekilde bize geliyor. Yani eğer öğrencilerimizi başka illere gönderme durumu söz konusu olsaydı şu anda birçok öğrencimiz şunu altını çizerek söylüyorum. Birçok öğrencimiz maddi imkansızlıklardan dolayı gönderdiğimiz ile gidemeyecekti, orada yer bulamayacaktı ve mecburen kayıt dondurmak zorunda kalacaklardı. Peki Ancak, şeyi sorabilir miyim? Yüzüncü yıl üniversitesi öğrencilerinin ne kadarı Vanlı'dır? Ne kadarı şehir dışından geliyor? Evet söyleyeyim. Ee, 7 bin bizim yaklaşık 21 bin öğrencimiz var. Bu ön lisans. Lisans üstü e, ve e, lisans düzeyinde eğitim öğretim gören bunların yaklaşık 7 bini Vanlı. E, diğerleri e, Van dışından gelen öğrencilerimizden oluşuyor. Hı hı. E, dolayısıyla bu öğrencilerimizi biz burada eğitim öğretimine devam ettirmemiz gerektiğini e, kararına vardık. Kaldı ki bunu e, karar verirken daha önce deprem yaşamış olan üniversitelere sorduk. Kocaeli'ne ve Sakarya'ya sorduk. Bu rektörlerle konuştum ben uzun uzun. hatta diye. Bak, tabii davet ettik, bana geldiler. Belki dikkatini çektiyse bir televizyon programına çıktık beraber canlı yayına. Gece 12'den sonra çadırda yaptık bir program. Onların da ortak fikri şuydu. Hocam dediler öğrencileri şarı göndermeniz çok yönlü olarak doğru olmaz dediler. Onun detaylarını da tartıştık. Gökle de bu e, konu üzerinde durduk tartıştık. Ve en doğru kararın şu anda almış olduğumuz karar olduğunu, yoğunlaştırılmış eğitim kararı olduğunu gördük. Zira şunu söyleyin. Ee, zaten 5 hafta ders görülmüştü bizim e, depremden önce. Artı e, buna ilaveten biz normal 14 hafta kalan haftaları da yoğunlaştırılmış eğitime tabi tuttuk. Şimdi yoğunlaştırılmış eğitimde amaç şu. E, dersleri hiç es geçmiyoruz biz. Normalde dersleri e, atıyorum bir dersin e, A dersinin mesela e, ders saati haftada 2 saatse Kalan 8-9 hafta ise ki öyle kaldı, e, normalde 18 saatta ders yapmamız gerekiyor. Biz yoğunlaştırılmış eğitimde bu dersi mutlaka çocuklarımıza veriyoruz. Çünkü bütün çocuklarımıza biz barınma imkanı sağladık konteynerlerde Ve şu anda da yurt kurun hızlı bir şekilde güçlendirmesini yaptırılıyor. E, yaptırıyor. Dolayısıyla da kısa bir süre sonra onlar da e, e, hizmete açılacak ve barınma sorunu tamamen çözülmüş de olacak. Ve bu öğrencilerimizin bu e, süreçte kampüste olduğu için sabah saat 8'den akşam saat 9-10'a kadar bazen 11'e kadar normal değişimli derslerine devam ediyorlar. Bundan öğrencilerimizden mutlu memnun. Ve tabii mutlu daha olmayanlar et... var beyan bey. Hayır hayır. <gülüyor> Bakın ben size söyleyeyim. Biz öğrenci ben gece gündüz öğrencilerimle beraberim. Olabilir tabii ki her e, işlerinden bazı arkadaşlar da mutlu memnun olmayabilir bir şey demiyorum. Tabii ki biz bir afet yaşadık, bir afet yaşadık. Bu afeti normal dönem gibi düşünmek çok doğru değil. Doğru ben size şunu söyleyeyim. Bunları başka illere gönderseydik o memnuniyetinizi şu an en az 20-30 katı kadardı. Bunu iddia ediyorum. Bu çok söylüyorum. doğru, bu çok doğru. Buna hiç itirazımız Bakın, yok. Bir örnek vereyim size ben e, zamanınızı alıyorum ama e, önemli bir konuydu. Gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. Bütün izleyicilerimize saygılar sunuyorum. Şimdi... Ee, ben, e, hemen depremin akabinde Sonsuz öğrencilerime Bütün illerde Bütün illerde diyorum bakın e, Ales e, Üdes'e KPSS e kursları ayarladık Ücretsiz Ve bunlardan iki çocuğumuz Bakın Burak çok çarpıcı Bunu özellikle dikkate sunmak İki çocuğumuz Hocam dediler biz Ayarlamış olduğunuz kurslardan Ankara'dakini devam etmek istiyoruz Ancak yerimiz yok dediler Nerede kalacağız doğru ben bir üniversitemizin yurdu vardı, aradım. Büyük de yurtları vardı. Değerli 500-600 kişilik kapasiteye sahip. Bana aynen şunu dedi, dedi ki hocam dedi kusura bakmayın alamayız. Nereye başvurduysak zor, yurt kura başvurduk. Yurt kura haklı olarak çünkü bütün kontenjanlar dolmuş. Hocam dedi ki aman sakın üçüncü kişiyi göndermeyin ancak yer bulabiliyor. Çünkü dolu, bütün full dolu her yer. Doğru haklılar. İşte ben tekrar döndüm kendi kendime dedim ki benim çocuğumun derdini ben çekerim dedim. Başkası benim çocuğumun derdini çekmez. Bunlar benim çocuklarım gibi hiç merak etmeyin. Biz bunların en ince ayrıntısına kadar her şeyle ilgileniyoruz. Bunların yemesini içmesini biz temin ediyoruz. Hiçbir ücret ödemiyorlar. Kalmaya ücret ödemiyorlar. Bir başka şey daha söyleyeyim. o dediğim hazırlık sınıfını Ankara'ya gönderdik. Ankara'daki çocuğun velisi bizi aradı. Aynen şunu dedi ya siz benim çocuğumu Ankara'ya gönderdiniz bunun kalma yeme içme e, ve e, günlük işte dolmuş parasını da vermeniz lazım dedi. Aynen ifade bu. Dolayısıyla bir kez daha ben anladım ki ne kadar olumlu bir davranış sergilemişiz. Zira bunların hepsi bizim için bir örnek daha vereyim size ki bu çok, çok önemli. Hiç, hiç size vaktimiz size. kalmadı Peyan Bey peki bunu, bunu, Ama, bunu da alalım ama burası çok önemli. Tamam. Yine teşekkür arkadaşlarımızın hepsine sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Bize e, ilgi duydular, destek verdiler. Bir arkadaşım beni aradı. Hocam öğrencilerimizden biz alıp okutabiliriz burada falan. Gayet güzel hocam dedim. Yaklaşık 300-500 tane gün dersek, falan da var mı? Çünkü bunlara barınma yeri olacak. Yok dedi. Yurt gelsin bize, yurt yapsın. Biz tekrar onlar ancak kalabilir. Yani. Nezaketen söylüyor ama realiteye evet, dönüştüğü de, zaman de. göründüğü gibi değil. Bir sorunu daha buradan öğrencilerime söylemek istiyorum dinleyicilerimize. Bir de harç durumu var çocuklar. Evet o benim Gerçekten. sorularımdan biri. O harç meselesi evet. ne olacak? Evet. Yani onu e, vurgulayayım. Şimdi dediğimiz gibi biz çocuklarımızı elimizden gelen her şeyi zaten yapıyoruz. Harçla ilgili de mevzuat eğer bize müsaade etseydi biz hiç onlara sormadan bu harçı iptal ederdik. Ancak bunu ben gerekli bütün Maliye Bakanlığı'na, Sayıştay'a, ülkede sordum. Hocam dediler bu sizin elinizdeki bir olay değil. Bu ciddi bir şey mevzuat değiştiği buna, buna de Bunu Ankara'nın çözmesi gerekiyor değil mi? Tabii ve biz de hemen şunu yaptık. Maliye Bakanlığı'yla görüştük şunu söyleyeyim. Eğer onlar da mevzuata takılmazsa şunu söyleyeyim. Kesinlikle Maliye Bakanlığı'ndaki bürokratlar oldukça olumlu. Ben yazıyı yazdım. Bürokratların eline geçti yazı ve hemen uzmanları çalıştırmaya başladılar. Bugün muhtemelen tekrar soracağım. Belki bir cevap alabilir. Çünkü bakan beye sunmaları lazım, bakan beyeyle konuşmaları lazım. Çünkü ücrette yaklaşık 3-4 milyon civarında bir şey tutuyor. Bunun bir dönemlik en az 2,5-3 milyon tutuyor pardon. Dolayısıyla da e, bu küçük de bir para değil. Yani bunu biz karşılayabileceğimiz miktarda da para değil. O yüzden... Biz öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Ben başında söylediğim şunu tekrarlıyorum, bunlar benim çocuklarım, bizim çocuklarımız. Bunları asla ve asla en küçük sıkıntıya sokmak gibi bir e, vurdum duymazlık içerisinde olamayız. Bunu buradaki ilgilendiğimiz ki hepsi görüyorlar. Ben hemen hemen birçoğu akşam, o ilk zamanda her akşam gidiyordum, rayına oturdu. Şimdi iki akşamda veya e, bazen de sık sık hemen her akşam gidiyorum. Gidip bunların ders çalıştıkları yerlerin ısısı da dahil, sıcaklığı da dahil hepsini takip ediyorum ve çocuklarımızla birebir ilgileniyoruz. Peki Ama çok teşekkür ediyoruz bir... Peyan Bey. Ben Biz bunu takip ediyorum. etmeye Sağ devam ol. edeceğiz bu arada harç ki, meselesinde. Tabi, tabi. Yalnız İ ben şöyle söyleyeyim, davet ediyorum. Buyurun gelin, burada yaptıklarımızı Peki. da görün. İstersen buradan bir canlı yayın yapın. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi Saygılar sabahlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Van Depremi Günlüğü Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey, United Mayıs. Günaydın Herkesi, Günaydın evet. Evet bu son derece karmaşık bir gündemi sürdürmeye devam ediyor. Ama bir geliş, yeni bir gelişmede Başbakan'ın ilk defa konuşmuş olması isterseniz bundan başlayalım. Doktorları evden çıkmasını istemeyince Başbakan Erdoğan da Adalet ve Kalkınma partisinden Gençlere video sistemiyle Seslenmiş ve seçilmişleri Atanmışlara kul cool etmeyiz demiş Evet Yani e, Başbakan aslında bu Şeyi e, Operasyonu e, Yaptıktan sonra konuştu Evet Yani Yasa e, meclisten çıktı Cumhurbaşkanı onayına sunuldu e, Ve ondan sonra konuşmayı yedildi. Zaten onun öncesinde Konuşması e, zordu. Yani bir şekilde bu işi temizlemesi gereken siyasi iktidarı. Evet, Cumhurbaşkanı ee, onayından da geçti. Onu da hemen söyleyeyim. Yani çok büyük tabii. bir hızla da 5 e, saat içinde falan galiba Cumhurbaşkanı da onayladı ve böylece artık <gülüyor> e, başbakanın iznine bağlanmış olduğu mit oldu. Müsteşarı gibi o seviyedeki insanların soruşturmasının başbakanlık iznine bağlanması gerçekleşti değil mi? Evet. Yani başbakan bu operasyonu yapmadan konuşması zordu. O nedenle bu operasyonu yaptıktan sonra konuşmak durumuyla karşı karşıyaydı. Sağlık nesileleri de kamuoyunun önüne çıkma açısından böyle bir olanak da sağladı. Bu sürenin halledilmesine imkan tanıdı. Tabii yani vurgu şu ee, bu hani kesimlere, kişilere, niyet ne derseniz deyin bir haddini iseniz e, daha başka şeylerde gündeme gelebilir e, içeriğinde bir konuşma bence bu bir had bildirme konuşması bir hizaya geçin konuşması e, bu anlamda bu round e, başbakanın, bir siyasi iktidarın ben açıkçası başından beri bunun olması bu çatışmanın su yüzüne çıkmasını olumlu buldum, bulduğumu söylemiştim. Çünkü bu Türk çatışmalar geçtiğimiz yıllarda da yaşandı. Bunların bir adını koymak gerekiyor. AK Parti böyle masif bir hareket değil. Toplumun %50'sinin üzerinden oy alıyor. Kendisine e, oy verenler ve destekleyenler toplumun çok değişik kesimlerinden e, galerilerinden gelen e, topluluklar yapılar var. Dolayısıyla bu yapılar içerisinde e, üç kez de iktidar e, oylarını artırarak iktidar olmuş bir partinin e, kendi iç yapısında e, baş gösteren farklılıkların çeşitlilikleri e, iyi bakmakla anlamak lazım. E, ve bu farklılıklar ve e, çeşitlilikleri ciddi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Çünkü bu parti 10 yıldır Türk siyasi aylıklarında iktidar olarak var. Zaten 15 aylık, 13 aylık parti de iktidara geldi. Bu parti Türkiye'nin geçmişte siyasi İslam kökünden gelen grupların değişime uğraması sürücündeki oluşan bir parti. Ve bu partinin köklerini Türkiye'deki siyasi İslam ilişkilerini, bunların meselelerine, Türkiye sorunlarına bakışını, daha sonraki bir geçirdikleri evlileri cemaat, tarikat gibi e, uzun süredir Türk sosyal bilimcilerinin medyasının e, görmezden geldiği galerileri görerek e, bunları üzerindeyerek e, analizler yapmak gerekiyor. E, ve gerçekten de e, Türkiye toplumunu oluşturan e, materyalleri, grupları, yapıları e, ee, bu vesileyle tekrar anlamak ve bunların geçirdikleri değişimleri de anlamak lazım. Bu bağlamda e, bu çatışma aslında daha öncedir. geçen haftada söylediğim gibi, pek çok kez e, şiddetli noktalara ulaştığı anlar oldu. Bunlardan bir tanesi e, Mavi Marmara Peribotu olayıydı. Ki burada e, bunun e, vardığı çatışma noktası İsrail üzerindenmiş değerlendirme şeyiydi. E, Fethullah Gülen hareketi, cemaati, cemiyeti ne derseniz sivil toplum örgütü bu konuda iktidarla ters düştü. Ve gerçekten ciddi bir e, bunalım yaşandı bu konuda. Hem tabanda hem şeyde Marmara Feribatı'nın oraya gitmesi desteklemediğini açık bir dille beyan etti e, Fethullah Gülen kendisi bizzat Hı. ama hem Davos One Minute'dan hem de mavi Marmara'da siyasi e, iktidar bunu e, kabullendi. Bu aynı zamanda e, şeylerde de görmek mümkün. Aslında bu çatışmalı farklı bakış al alanları e, iyi incelemek lazım. Yine Gülen hareketine ilişkin e, bir yığın çalışma var. Yani e, bizim e, gazeteci olarak, sosyal bir uğraşan insanlar olarak. E, kütüphanelerimizin rafları son yıllarda e, Gülen Hareketi ile ilişkin yazılan çalışmalar, bir de derin devlet çalışmaları, e, darbeler üzerine çalışmalar gibi çok e, yoğun e, çalışmaların olduğu bir şey. Bunların içerisine baktığınızda da e, AK Parti iktidarı içerisinde etkin bir cemaat deyip e, ce, bu cemiyeti bu sivil toplum adını ne şekilde değerlendirirseniz değerlendirme dünyevi bir hareket olduğunu medyadan eğitim alanına üniversiteye kadar entelektüel dünya içerisinde yerleştiğini ticaretin içinde var olduğunu e, ve hayatın içinde e, sen, sempatik sempatizanlarının e, dindar ya da dindar olmayan sempatizanların milyonlarca bir e, kişi kesime ettiğini e, yüz binlere varan bir sempati ağı oluşturduğunu e, görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla buranın içerisine bakmak durumundayız. Eğer bunlar yani parti içerisinde ve iktidar partisi içerisinde de e, yapılanmışlarsa hele hele röticiyseniz, sosyal dinle uğraşıyorsanız Bundan kendinizi alıklayamazsınız. Bir bürokratik yapılanma son onun 17 içerisinde Ankara'da teşekkür etti. Bu bürokratik yapılanmanın çeşitliliklerine bakmak durumundasınız. Renklerine bakmak durumundasınız. Kendilerindeki yetişik bakmak durumundasınız. Dolayısıyla Türkiye ve tüm oluşturan unsurlar içerisindeki farklılıkları, çeşitlilikleri üzerinden de analiz yapmak Bu bağlamda cemaatle, hareketle, Fethullah Gülen hareketiyle, AK Parti arasında tenakuz noktaları geçmişte de vardı. Bunlardan biri İsraç'ta akıştı. Filistin meselesine yaklaşımdı. E, ve e, Mavi Marmara e, feribotundaki ben geçen hafta bunu Avrasya feribotu demişim. Tabi e, siyasi tarihimiz bu kadar sorumlu feribotlar var ki e, bu Mavi Marmara olayı gün yüzüne çıktı. Diğer bir husus e, başından biri, yani e, sonuçta Gülen Cemaati'nin ee, geçmişine baktığımızda e, Nur e, tarikatına cemaatine dayandığını görürsünüz oradan evlilik geldiğini görürsünüz oradan değişim geldiğini görürsünüz kökler itibariyle dayandığı e, kaynağın e, burası olduğunu Nur görürsünüz. tarikatı mı? Evet Tayıda e, Nurse hareketine evet. e, oradan da gelen cemaatiyle gelen hatta yani bunu daha uzun şeyler yapmak mümkün ama bu e, hareketin Türk meselesine bakışına da dikkat etmek lazım. Fetullah Gülen'in ya da CİBAT'in e, açıklamalarına e, e, analiz ettiğimizde yaklaştığımız e, daha çok bu hareketin e, Türk Müslümanlığı üzerinden girdiğini görürsünüz. Hatta Sünni Türk Müslümanlığı üzerinden girdiğini görürsünüz. E, yani hatta e, bu konuya ilişkin e, baktığınızda okulun cemaat okullarının öncelikle Türk Cumhuriyetler diye adımlan yerlerde yerleşmeye başladığını ve açıkçası bu bağlamda kendilerini tanımlarken de bir İslamı üzerinden tanım yaptıklarını da kaynaklar içine daldığımız kaynaklar içerisinde bunu görmek mümkündür. Dolayısıyla hareketin Kürt sesinde bakış açısı aslında genel olarak Türkiye'deki zaman e, bir Türk İslam karakterine büründüğünü, e, 1900 e, Soğuk Savaş'la birlikte özellikle bu kimlik üzerinden çok yürüdüğünü e, görmekle birlikte, AK Parti içinde yer alan, narşi kökenden, tarikatlar kökenlerinden gelip evrilmiş, modernist bir yüz kazanmış e, muhafazakarlar, e, nursi alandan gelen muhafazakarlar e, arasında Kürt meselesinde farklılık olduğunu da gözlemleyebilirsiniz. Kürt sorunu değerlenme varlık olarak yani Erdoğan Kürt sorunu vardır dediğinde aynı şeyi Fethullah Gülen'in e, söylemediğini biliyoruz. Hatta Fethullah Gülen pek çok e, yaklaşımında e, ne Türk ne bir Kürt kavgası yoktur. Bu bir Güneydoğu Alemi de yoktur ayrım yapmanın böyle bir etnik ayrım yapmanın da alemi yok diyor. Ee, Güneydoğu meselesinin e, çözülmesi gerektiğini söylüyor. Ee, Güneydoğunun bir ekonomik cazibe merkezi haline getirilmesini söylüyor. Ee, siz burayı ekonomik olarak bir repoa ulaştırırsanız, burada mesele de diyor. Yani burada da nüansı, farklılıkları etmek lazım. O zaman e, gelirsiniz. Bu çatışmanın bir alanını daha iyi tanımlamıştı. Nasıl 2008'de mi başbakan 7'de mi Kürt sorunu vardır dedi. Daha sonra habur, işte açılım dendi, habur dendi, osta görüşmeleri dendi. Ve bu e, beker tabanda AK Parti'nin kendi tabanında e, farklı bakışlarının olduğunu da gösterdi. Bu bu bakış açısı cemaat açısından <gülüyor> Cemaat, AK Parti bir içerisinde var olan unsurlar var yani bu eğitiminden geçmiş e, gençler savcı oldular vali oldular avukat oldular devletlar bilmem ne kurulunda yer aldılar Bilmem ne kamu Bankası'nda bulundularlardada <gülüyor> yer aldılar yani e, bu şekilde düşünen farklı düşünen insan cemaat Türk meselesinde bana göre e, herkes şöyle bulunuyor. Ya ben bu konuları ahkem keserim ama ben bunları bilmem. Hele bunu söyleyen bir kamuoyu eriştirme şirketi yöneticisi söylüyor. Yani en söylemeyecek adam sürekli anket yapıyor. Ben bu tarikatları, cemaatleri bilmem 10 yıldır ülkede bazı yer bir iktidar var. Bunların birleşkilerin üzerinde bir gazeteci, bir sosyal bilimci analiz yapmıyorsa, analiz yapmadan da ahkem kesiyorsa vay haline. Dolayısıyla bu konu durumdayız. Bu konudaki farklılıkları göremezsek bu çatışmaları da anlayamayız. Bu ışık tutamayız. Şimdi bu e, temel meselelerden bir tanesi. Bir kere şöyle bakın. Adam Türkçe olimpiyatları düzenliyor. Kürtçe olimpiyatı düzenleniyor değil mi? Ee, her yıl, yıllardır süren yani fazı, hareket noktası Türk Müslümanlığı üzerinden giden bir şey. Dolayısıyla AK Parti Kürt açılımı bu çevrelerde AK Parti'nin merkezinde bulduğu kadar bir kabullenme yaratmadı. E bu kabullenme bir farklı bakış getirdi ve bu işte mit meselesine kadar, osna meselesine kadar, KCK meselelerine kadar uzandı ki iddialar KCK meselesinde ayrıca konuşmalıyız. Çok değerli muhtaç bir konu. Yani bu 4-5 alan sayabilirsiniz. Ee, İsrail meselesi e, bunların en önemli başında bir bu çatışmanın gün yüzüne çıktığı olandır. Kürt meselesi de gün yüzüne çıktığı olandır. Tabi bu tabanda e, şeyler arasındaki e, geçirgenlik çok şey ve hemen sizden bir olgu değil. Ama bu e, deve dişi gibi sonuçlarına geldiğimizde e, değerlendirme farklılıkları, yaklaşım farklılıkları nit e, müsteşarını olsa görüşmesi nedeniyle. Biliyoruz. Daha henüz o konuda da şey değiliz ki öyle e, ifadesinin alınmasına kuşkulu sıfatıyla başbakana mesajın gönderilmesine yol açtı. Bunun gibi benzeri farkları e, bu milyonlarca kişi hitap ediyor. Televizyon var, e, medyada önemli bir üstünlüğü var, e, e, liberal demokrat e, yazarları etkilemiş, yaptığı işlerde son derece saygın yapılan işlerde var. Bir yeni bir, bir çeşit e, İslami misyonerlik yüklemiş Amerika'da mükim dolayısıyla Amerika ve İsrail devletiyle olan ilişkilerinde e, son derece e, sancısız geçirilmesi gereken bir e, yapı e, buradan çıkıyor ve bu AK Parti'nin merkez ve başka organlarında kişilerde e, bu cemiyetle e, parti arasındaki ilişkilerde e, zaman zaman detti şeylere çıkmıştır. Hatta Gülen'in Türkiye gelmemesi, olayları oradan bakması, eleştirel bakılmıştır Gelsin burada muhatap olsun, ülkeye gelmesi için daha hangi şartlar gitsir eleştirildi. Zaten parti içinden gelmiştir. Bürokrasi içerisinde baktığınızda an içerisinde özellikle vesayetle olan çatışmalar, şimdi o kadar yetki bir askeri vesayet, yargı, üniversite çatışması e, yaşandı ki Türkiye'de son yıl içerisinde. Dönüp AK Parti'nin içine kimse bakmadı. Evet. Bu belli bir ölçüde e, mesafe için de alındıkça dedi doğru dürüst de bir dış muhalefet, Parti içerisindeki bakış açılarının Farklılıkları Daha net bir şekilde ortaya çıktı Yani bunları görmezden de Böyle masif bir mono, blok Bir hareket duruyor mu? %50 oyalmış İçinde Kürt meselesinde farklı bakış insanlar olabilmesi el meselesinde var Ve bunlar kendi içerisinde bir Çatışma, paylaşma Bunların şeyleri de git Bunlar normal, bunların gün yüzüne çıkması Türkiye açısından önemli Ayrıca AK Parti Özellikle son seçimlerde referansından sonra yani o vezleşmiş, hantallaşmış bir hareket halinde yapması, vaat ettiklerini yerine getirmeyen bir hareket halinde belki bu yaşananlar ki olabilir bir toparlanma, değerlenme, vaatlerini yerine getirme fırsatı yaratabilir AK Parti açısından. Bunu en azından tetikleyebilir bu yaşanan mesele Dolayısıyla benim söylemek istediğim noktalardan yani AK Parti ile bu grup arasında çatışmalı farklı alanları altını çizip bakmak gerekiyor 10 yıldır Türkiye' bir muhafazakar hareket grup tarafından yönetiliyor. Evet ben bu arada bir de şey sorayım yani gerek dün başbakanın kendisi telekonferans yoluyla partili gençlere video sistemiyle neyse işte seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz şeklinde bir çağrıda bulunması gerekse de daha önce işte biraz önce de sözünü ettiğimiz bu yeni kanun değiştirilmesiyle ve bunun da onaydan çıkmasıyla Cumhurbaşkanlığı onayından çıkmasıyla beraber bir farklı bir noktaya epeydir gayet gerilimli bir şekilde izlenen gündemde farklı bir noktaya geldiğimizde söylenebilir herhalde. Yani Ahmet Altan dün pazar günkü taraf gazetesinde günlerdir Türkiye'nin heyecanla izlediği kavgayı hükümet en azından şimdilik tartışılmaz bir şekilde bir biçimde kazandı diyordu. Ve yani ilk önemli siyasi sonuçlardan biri olarak artık Türkiye'de hükümetleri herhangi bir siyasi karar almaya siyaset dışı bir gücün zorlayamayacağı anlaşıldı diyordu. Böylece bir hükümete karşı çıkmanın sadece iki yolu olduğu ortaya çıktı. Ya bir siyasi örgütle mücadele etmek ya da entelektüel planda eleştirilerini dile getirmek ama tamamen demokrasi içinde kalarak yapılması gerektiği ee, ne diyorsunuz katılıyorum bir kere yani hükümeti eleştirmek ayrı bir şey siyaseti müdahale etmek yani burada siyasi seçilmişlerin alanına müdahale etmek karşı karşıya kaldık dolayısıyla buradaki operasyon doğru bir operasyon ama AK Parti'nin dediğim gibi bu çatışmalar nedeniyle daha doğrusu vesayet çatışmalar Ak Parti'nin içine çok yeterince bakılmadı Ak Parti'nin hantallığı Ak Parti'nin vaatlerini yenine getirmemesi sonucu çıkan sakın ortam ve otoriterlik Bundan sonra daha da mercek altında görülecektir Ve de açıkça şunu söylemek gerekir ki, Ak Parti buradan kendisine Çatışmalar vaatlerini yerine gitme fırsatı yaratabilir. Cemaat e, olgusu da kendini bir toparlama. E, yani Türkiye'de evet bu bir varlık. Bu varlığı yani öyle bir varlık ki ana muhalefet izleri istiyorsan bunlara şey yapıyor. Yani geçmişte e, hep örnek veriyorum Süleyman Demirel herhangi bir Türkiye meselesinde önce bir askere soralım denir bütün siyasetçiler de iyi saatte olsunlar, nasıllar. Şimdi böyle bir yapı e, ...ve Pensilvanya ne diyor filan... ...şimdi burada da... E, ...siyasetin içinde olmak istiyorsa bu... ...sivil toplum örgütü hareketi neyse... ...ya da ticari hareket... ...gelsin siyasetin tam içinde olsun... ...Ak Parti'nin içerisinde... E, ...cemaat unsuru insanlar... E, ...mutlaka var... E, etkinleri de var... ...ya bunlar kendilerini ...farklılıklarını ifade etsinler... ...bunu bürokrasi ve yargı üzerinden... ...güvenlik bürokrasisi üzerinden yapmasınlar... Gel, burada çok duymuşumdur. Hoca da gelsin partisini kursun diyen alt partiler söz konusu evet, çatışmalı... değil. E, bir de ikinci bir sonuç olarak da Ahmet Altan şeyi de e, belirtiyordu. Önemli siyasi sonuçlardan ikincisinin de hükümetin PKK ile müzakere etme siyasetini de kamuoyunun desteklediği açıkça ortaya kondu diyordu. Yani. İşte Adalet Bakanı Ergin'in gerekirse yeniden gö görüşürüz şeklindeki sözleri bu yolun açık olduğunu hükümetin de anladığını gösteriyor demişti ve buna da kimse e önemli bir tepki zaten ilk Oslo görüşmelerinde bu görüşmeleri, gibi, onayı yani bu bu e siyasi harekete hem referandumla hem son seçimle açılma destek verdiğini meselenin güvenlikçi şiddet yanlısı değil görüşmelerle çözülmesi gerektiğine artık Türkiye'de en milliyetçi kesimlerde bile taban bulmuş durumda. Dolayısıyla bu farklılığı, yani siz başbakansınız cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. Ve siz Türkiye'nin cumhuriyetlerinin en sorunlu konusuna etmişsiniz. Göğüsünüz adamlarını görevlendirmişsin hiç Terör örgütü dediğim örgütle görüş demişsin. Bunun e, karşılığını almak istiyorsun. Çözmek istiyorsunuz onu. Cumhurbaşkanınız yakında çok güzel şeyler olacak. Bu görüşmeleri bilmiyorduk o sözü söylediğinde. Diyor. Bu meseleyi çözerek mi Cumhurbaşkanı olmak istersiniz? Yoksa bir cemiyetin güvenlik bürokrasi ve yargıdaki elemanlarıyla farklı düşündüğünüz ve onların, mi onların size müdahale etmesine Müsaade mi edersiniz? Mümkün değil. Bu kadar bir etkinliği var. Hiçbir şey dinlemiyor. Dinlemez de zaten. Siyaset böyle bir şey getirmiş seni. Dolayısıyla Başbakan Erdoğan önünde küptmesi ilişkin ve hükümetin önünde kendi açtığı bu koridoru genişletme mecburiyeti var. Bu mesele anayasa yapmayı da rahatlatıyor. Tamam mı? Şimdi siz bir on iki yıllık ile meselesinde her gün yine 50-60 kişinin öldüğü bir halde bir cumhurbaşkanlığı seçimine e, gitmek istemezsiniz. Üstüne üstlükte bir 12 ve 13 yılları 2013 yılları ekonomide de e, ne göstereceği açısından sürprizlerle durulabilecek yıllar ise, daralma yılları olabilecekse siz bu mevzuları iş bir diğer konuda tabii ki e, davalar meselesi. Yani Türkiye'nin şu temizlenme davalarını siz bakış açılarında içeren gruplarla birlikte yapıyorsunuz. Ve su yüzüne çıkan bir çatışma var. Bu davalardaki durumlarda siz KJK operasyonunda Büşra Erçan'ının ragıp zarar olduğunun göre şey alınmasında Nedim Şener'in ahşıkin vesaire pek çok şeyde farklı düşünüyorsunuz yargı şeyiyle. Osta meselesini soruşturma açıyor. Siz farklı. Dolayısıyla hükümetin önünde bundan başka bir koridor yok. Siz 12 sene Türkiye'de tek parti seneyi bulacak iktidar olacaksınız ve Türkiye'de açılamı diyeceksiniz tabur diyeceksiniz, onsla diyeceksiniz sonra tekrar 90'ların başına döneceksiniz. Bunu seçmenin önünde, kendi seçmeninizin önünde de izah edemezsiniz. Anayasa değişikliği yapmadan bu iktidarınızı tamamlayıp Cumhurbaşkanı olacaksınız. Bunlar AK Parti'nin önünde duran ciddi problemler. Dolayısıyla ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorsam küfeme bu sorununda mesafe almış olarak gitmek isterim. Tayyip Erdoğan siyasi stratejisinde de bu yatıyor. Kürt meselesinde mesafe almak yatıyor. Sertleşme tabii ki yani bir takım PKK Kürt siyaseti de sütten çıkmış ak değil. Ee, bu süreci e, Baltalayan pek çok unsur oldu Bu süreci e, e, e, e, Kendi tarafında baltalayan Unsurlarla arasında Bir e, şeyi koymuş durumda Dolayısıyla e, şey Süreç devam edecek gibi Gözükmektedir ve devam etmelidir Görüşmelerin e, e, Siyaseten de bu böyle e, gerekiyor e, bu, yani bu arada benim, evet. İki noktaya da işaret etmek istiyorum bütün bu şeyler bütün şeyler gözden kaçılıyor, kaynıyor. Yani mesela e, kamu ihale kurumu basıldı. Evet. Çok önemli bir şey. Bunun sonuçları, e, bileyim ayın Tunca Erskan raporu yayınladı. Uludere, yani bu hükümetin, e, yani Uludere'deki güçler 45 gün sonra geliyor. Evet. Neden Uludere görüntüleri toplumla paylaşılmıyor, kamu öyleyin? Türk insanları, Türkiye insanları e, toplumla paylaşılıyor. Ve çok <gülüyor> önemli evet, yol, yolsuzluk meseleleri, Uludere meselesi gibi yerlerde de müthiş bir şekilde e, fena halde ayak sürmekte olduğu hükümetin de e, görünüyor ve bu durumda da e, mesela baskın oranını da yazdığı gibi hem Radikal daha de e, şu sırada anayasa e, yapılacak şartlar yok. Yapılacak şey anayasa evet. işini bir kenara bırakıp ...temel bir takım ilke ve yasaları elden geçirip demokratikleştirmek... ...yani demokratikleşme ve yargı reformu gibi şeylerin derhal gerçekleştirilmesi gerekir ki... ...anayasa yapacak ortam da olsun diyor. Sevgili Ömer Bey hatırlar mısınız yani hem seçimler hem sonrasında anayasa referandumu sonrasında... ...ülkenin yeni bir anayasa ittiğine girmeden önce... Yolu temizlemesi lazım gerekir evet, demiştim. Evet, Vesayet komisyonları yani tüzüklere kadar silmiş bunları temizlemek lazım. Ee, böyle bir graydar görevi kanal kazıcı e, ile çalışmak gerekir bu toplumda. Bir de biz bütün bu derin devleti, bütün bu darbeler dünyasını adına ne dersiniz Türkiye toplumuna yapışmış bu süreçleri herhangi bir yargı reformu yapmadan girdi. ...eski araç gereçlerle girdik. Evet. Sadece güçlendirilmiş... ...mahkemeler... Ee, ...mahkemelerin isimlerini değiştirerek Dolayısıyla... E, ...yani tamamen... Yani ...bu aslında bugünkü bu kriz... ...yaşanmadan önce de yapılması gereken süreçti. Ama... <gülüyor> ...Kürt meselesinde mesafe alandık... ...giren... ...şimdi nevruz geliyor... Arttı, dağda dağlar eriyor... ...şimdi ne olacak... Yine günler her gün Silvan mı yaşayacağız? Her gün Uludere'ye mi yaşayacağız? Evet. Bir takım önemli gelişmelerin ipucu var gibi görünüyor yalnız. Her şeye rağmen işte bu bugünkü programda birlikte üstünde durduğumuz birkaç yeni gelişme ve bir de bugün mesela ee, gene Taraf Gazetesi'nde var Hüseyin Özkaya'nın haberi ifade özgürlüğü konusunda Avrupa standartlarının getirilmesi için bir çalışma başlattı Erdoğan'ın söylüyor yapılan. ilk bir toplantı yapıldı ve kamu güvenliği müsteşarı Murat Özçelik'le birlikte başkanlık eden e, Türkiye'nin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimi Işıl Karakaş'ta Taraf Gazetesi'ne verdiği ifade de şey demiş... E, demekte işte terörle mücadele ederken ifade özgürlüğünü kısıtlama yoluna gitmeyeceksiniz gazeteleri ve dergileri kapatmayacaksınız bu kadar açık ve net diye. Böyle de bir pozitif diyebileceğim gelişme var. Ya zaten gelişme var. böyle gelişmedi mi? Evet. Aynı adam Uludere'de elini ağzını bir özür dilemedi Uludere'den. Evet. Dersinden yani Uludere'den özür dilemesi için bu başbakanın önüne geçmez ama torunu mu dileyecek 70 evet. yıl sonra. Bir kere gitmedi başbakan. Geçen gün çok hoş dinleme getiriyordum azdım derciler. Ee, Rojin'e e, sanatçı Rojin'e e, hakaret eden TRT genel müdürünü hakareti üzerinde başbakan ve karısı ilgili bakan Rojin'den özür diledi. Bu denirler diyormuş ki yani Rojin kadar mı kadar bile hatımız yok. Şimdi evet, burada yani... hep bir süzafirin ikili yapının olduğunu hep gördük. şimdi burada yargı ve poliste benim ayağımı bağlayanlar vardı argümanında ortadan o kalkıyor. Baktı. Evet, bence bu e, bitir e, süreyi geç çok mu geçmiş ayıbım olmak durumundayız. Yani pardon pardon. Estağfurullah. yani ama bu çok önemli bir e, dönüm noktası gene geldi. Yani hep böyle kaçırılan fırsatlar diyarı gibi görünüyor burası. Tam şartlar oluşmuşken. Bakalım bu defa bu dönüş imkanı olabilecek bunu herhalde çok daha tartışma ve konuşma fırsatımız olacak. Evet. Elbette iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gaste Bey'in doğum, doğum günü 1967'de 20 Şubat'ta <gülüyor> doğmuş 1994'te de ölmüştü çok e, genç yaşında ve e, bu Heart Shaped Box adlı parçayı dinledik oradan Generation X dedikleri X kuşağı dedikleri öyle adlandırılan bir şeyin sizin daha yakından takip ettiğiniz, bildiğiniz bir durum ben denizden efendim <gülüyor> Kurt Cobain'in de bu kuşan sözcüsü olarak bahsediliyor amiral gemisi deniyor Nirvana grubuna da işte bu şey müziğin nedir bu? Grand neden siz müzik. amiral gemisi deyince benim aklıma hemen başka şeyler, başka şeyler geliyor artık ve dinlerdik severdik evet Evet, ölmeyeydi daha iyi işler vereceğini de benim her zaman bir inancım olmuştu yani o dönemlerde. Evet, Seattle müzik sahnesinin önemli simalarından birisi deniyor. Evet, ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde devam edelim. Şimdi açık radyoda açık gazete programına. Bu rüşvet ve yolsuzluk olaylarıyla ilgili çok sayıda haber çıkmaya devam etti. Nihayet bazı diğer gazetelerde uzun süre taraf yalnız başına yayın yaptıktan sonra şimdi katılanlarda oluyor. Ama öncelik gene de Arzu Yıldız'ın takip ettiği haberlerde oluyor. Peş peşe pek çok şey 12 kişinin tutuklandığı kamu ihale kurumuna yani bizzat kurdun. Kuzunun kurda emanet edildiği benzetmesinde yapıldı, denetlemekle sorumlu kurumun içinde müthiş bir çürümüşlük ortaya koyan belgeler. Ya aslında bu kurum kurulurken amaç yani onu da söylemek lazım hani e, kuzunun kurda emanet edilmesi durumunun engellenmesiydi zaten İki, işte. Aynen öyle. Özel bir kurum oluşturulup ona emanet edilecek ve o da işte her türlü çıkar grubunu uzak tutup ihale süreçlerinden... Bağımsız karar verecekti. Bununla yükümlüydü. Halkın parası yenmesin, çarçur edilmesin önceliğiyle diye. Evet. E, ama mesela işte inanılmaz e, konuşmaların ses kayıtları var. Dinleme, e, takibe, teknik takibe takıldı deniyor. Yani Kik diye adlandırılıyor, kısaltılıyor. Kamu İhale Kurumu'nun raportörü Osman Turna'nın. İftardan sonra görüştüğü iş adamına üç yönetici arkadaşı için bunları da Zeliha'nın yerine götürelim ileride işimize yararlar diye demesi takibe, teknik takibe takılmış yani Zeliha diye bir güzellik salonu adı altında işte eğlencenin bir anda gani oldu bir yer olduğu anlaşılıyor sık sık geliniyormuş oraya güzellik merkezine kamu ihale kurumu yöneticileri ve iş adamları iki yıldır sürüyormuş takip çok konuşmalardan da net olarak ortaya çıkan berbat bir tablo olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi önce iftar sonra güzellik diye verilmiş. Yani bilim ile şey gibi konuşmalar var. Hi, hocam milletvekili adayı değiliz ama kasetler havada uçuşuyor. Uçsun abi ya aman ne olacak bize diyor. Öteki, öteki de diyor ki tekrar ilk konuşan milletvekili değiliz ki ya biz ne yapıyoruz ya biz e, Türk seferi yapıyoruz değil mi diye espri yapıyorlar filan. Böyle bir şey ama rüşvet almaya giderken de polis kamerasının kayıttı olduğu hep Bayağı işte, pişkinler yani. Olağanüstü bir pişkinlik var. Hatta şey pazarlıkları yapılıyor mesela iş adamıyla konuşuyor 3 işte 10 milyarın hazır çek yazacak sana diyorlar hiç verme o zaman diyor ya o kadarı kesmez diyor ve çok sıkı KİK yönetim kurulu üyesi Ali Kaya'nın iptal edilen ihaleyle ilgili kararı değiştirmek için rüşvet pazarlığı yaptı ya yani Allah'ın emri mi bu diyor değiştiririm değiştiririm diyor mesela bu şekilde konuşmalarda var. Ama en ilginç şeylerinden bir tanesi. O şeye geçmeden önce bu pişkinliğin sebebiyle ilgili belki konuşmamız lazım. Bu e, yozlaşmanın e, içselleştirilmiş olması e, olsa gerek o da. Çünkü e, yani bu suyun yüzün, üstü üzerine çıkan kısmı, üzerinde görünen kısmı bir e, kısmı olayın. Bir de şu var. E, ya tüm ihale süreçlerine girenler bundan haberdarsa sorusu var. Evet. Zaten sürecin böyle işlerinde haberdar ve herkes ona göre işini yapıyorsa ki e, bu konuşmalar sanki öyle bir izlenim doğru, yaratıyor. izlenim yaratıyor. Dediğin doğru. Çok daha yani metastaz yapmış bir durumdan da bahsediyor. Evet. Olabiliriz. ya yani Bunlar sadece dinlemeye takılan kesimi gibi. Evet. Yani az sonra Ekrem gidiyor yazıp verecek sana bir 10 milyarlık çek diyor iş adamı Bahri Köse. Yusuf Kaya da Yani o da Kik yönetim kurulu üyesi Ali Kaya'nın yeğeni oluyor Şey diyor Niye 10 milyar abi ya diyor Vermesin o zaman Boş ver abi ya o zaman vardır ya O muhabbet böyle Hiç vermesin Ama 30 demiştin diyor Demiştim ama benim borcum değil ki Tabi tamam sen dedin ki Tamam Yusuf 30'un um, de Yusuf dedin sen dedim bana Allah aşkına diyor Tamam abi daha sonra da 4 ay geçti abi. Tamam verme lazım değil abi. Boşver abi. Canın sağ olsun filan muhabbeti var böyle. Dehşet verici bir şey. Şimdi bu böyle. Normal sürece dahil olmuş. Evet, tamamen normalleşmiş süreç içinde kikle şey arasında yani soruşturmak, denetlemekle yükümlü kuruluş işin tam bir yolsuzluk parçası olmuş. Peki, bu bir soruyla sor. Herkes yolsuzluk yapıyorsa buna yolsuzluk denir mi? Deniş. İnledim. <gülüyor> ya şimdi burada çok ilginç bir detay var. Bazı şeylerin gözünden kaçması mümkün olabilir. Ee, şöyle bir şey, bir de kıyamız var diyor. Mesela şimdi değiştirecekler ihaleyi falan ama arada bir de sürpriz var. Raportör Osman Turna'nın oğlunun düğününe kimi getiriyorlar hediye olarak? İsmail TÜRÜTÜ Tamam mı? Bunun seni etkileyeceğini biliyordum. Böyle TÜRÜT'e 5 bin lira 5 Kom lira para ödendiğini ne dair görüşmeler de teknik takibe takılmış. O, İsmail TÜRÜTÜ de dinleyicilerimiz gayet iyi hatırlayacaklardır. Plan Yapma Plan adlı türküsüyle Hrant Dink'in katledilmesini Meşru gösteren hatta bunu öven bu cinayeti öven Türkiye yapan kişi o şiiri söyleyen. o şiiri e, şarkılaştırıp söyleyen kişi diyor sanıyor evet. sanıyorum evet böyle şiir var bir tane de çünkü öyle biliyorsunuz evet, <Gülüyor> evet. aşık neydi unuttum şimdi adını Arif yani bence böyle kalsın. Ozan Arif Ozan yani. Arif denen kişi her neyse ve o, o da takılmış şeye görüşmeye Aytekin Karahan diyor ki iş adamı beş bin bırakıyorum diyor İsmail TÜRÜT ya senin canın sağ olsun diyor Aytekin Karahan da devam ediyor tamam abi çok teşekkür ederim diyor yani bu, bu ucuyla yolsuzluğun o korkunç bataklığın Rant Dink cinayetine uzanan tarafı. Şimdi bunu bırakıyorum başka bir yere geçiyorum. Hafta sonu biraz bunlarla e, meşgul oldum. Kayseri Şeker Fabrikası. Şekercilerin <gülüyor> e, yakından ilgilenebileceği bir haber bu. 2001 ile 2011 arasında 10 yıl içinde... 6 8 milyar lira yolsuzluk yapılmış. Fena değilmiş. Evet. Hiç fena bir para değil. Yani bu kaç katrilyon ediyor eski para değişmeden önce? Oh. <gülüyor> ne hesabı geçiyor. 6-0 ekleyin işte. Eski yönetim kurulu başkanı Vedat Ali Özışın 220 yıl hapsinin listendiği iddianamede 10 yılda 6 Onda 8 milyar liralık yolsuzluk yapılmış. Peki iddianamede kimler var? Şimdi İsmail Türük seni şaşırttı. Başka Bilmiyorum. bir isim. İbrahim Şahin. İbrahim Şahin ve faili meçhul cinayetler soruşturması tutuklusu Albay Cemal Temizöz'e para aktarılmış. Ayrıca İbrahim Şahin'e bizzat Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanın, Başkanı tarafından 3 ruhsatsız Glock marka evet, Vedat silah. Vedat Ali Özışık tarafından 3 Glock marka silah hediye edildiği de yer almış iddianamede. Evet, bu da tarafta yer alıyordu Arzu Yıldız'ın haberi. Kayseri Şeker Fabrikası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık bir numaralı sanık. Burada da çok güzel kazak mıdır özbek midir kıyafetiyle çekilmiş bir fotoğrafı var nefis bir e, fotoğraf. Şimdi eski emniyet müdürü de iddianameye girmiş durumda. Fabrikanın avuk. Şimdi Özışık'ın erkek güzel ifadeler var. Özışık'ın İbrahim Şahin için bizim reisimizdir dediği falan gibi şeyler, eee iddialar da yer alıyor. Evet. Şimdi burada kendi kardeşi Savaş Öz, Özışık var, yakın akrabası Cengiz Özışık var ve fabrikanın avukatları var. Atilla Ersoylu'da örgüt yöneticisi olarak da gösteriliyor. Kayseri Ticaret Odası Başkanı da var işin içinde. Kayseri'de böyle bir olağanüstü bir şey sürülmüş, kurulmuş. Şeker fabrikasının ürettiği şekerleri de kamuoyunda Dişi Titan olarak tanınan ve 2007'de tutuklanan Zeynep Özaltın adlı hanımın pazarlığı da ortaya çıkmış. 600 trilyonluk bir servete sahip olduğu belirtiliyor. Bu Eski anlamına. para mı yeni para mı? Eski para herhalde bu. Eski yeni. Ve şöyle ifadeler var. Parayı kamyonla Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirttiği gibi laflar var. Kamyonla para taşınması filan. Şimdi şey kim? Zeus mu? Titanlardan bahsetmiş kim? <gülüyor> İbrahim Şahin kim? Özel Harekat Daire Başkan Vekili. Kendisi Aynı zamanda e, Susur ve Ergenekon davasından tutuklu bulunuyor. Tutuklu yargılanıyor. Yargılanıyor. Ama bir de başka şey var. Kendisi Susurluk davasıyla da yakından ilgili bir şahıs ve kendisinin e, Susurluk ve başka pek çok çetenin ülkücü kaynaklı sağcı e, katillerle Yakın ilişkisi var. Onların başında gelen Abdullah Çatlı'nın düğününde göbek atarken resimleri de yayınlanmıştı. Yani bir ucuyla bu yolsuzluk Kayseri şeker fabrikasının şeyi, bir ucuyla susurluk Vergenekona bağlıyor. Vergenekonun merak edenler var, idiyse şu ana kadar kaynakları nereden geliyor acaba? ...kaçakçılık mı, uyuşturucu mu... Buradan mı? da geliyormuş. Buradan da gelmiş olduğu düşünülebilir. Böyle bir yorum yapılabilir ve oldukça da meşru bir yorum olur sanıyorum. Ee, en azından bu iddianame e, doğruysa. Evet, evet Ankara şey. İl Öyle Emniyet gibi. Müdürü Orhan Özdemir de suç örgütüne üye olmamakla birlikte... ...örgüt adına suç işlemi. emniyet müdürleri de işin içinde. Öte yandan peki şey kim? Albay Cemal Temizöz kim? O da e, kendisi faili meçhul cinayetler e, konusunda uzman <gülüyor> De, denebilir. Evet denebilir hakikaten. Sayısız faili meçhul cinayetle ilişkilendiriliyor Ergenekon'da Kayseri'de. Bir şekilde uzman evet görüşüne başvuruluyor hepsinde. E, evet. Özlişik İbrahim Şahin için senin dediğin gibi bizim reisimizdir demiş. Şeker Fabrikası yönetim kurulu başkanı. Eski yönetim kurulu başkanı. Ofkine ki of yani. Ayrıca Fatma Cengiz diye biri var. Ergene Ergenekon'dan tutuklu. Onun da adı çok geçiyordu. Onun hem Şahin'le hem de galiba Temiz Özde'de ilişkisi vardı. Tam hatırlamıyorum şimdi. 10 mil yılda 6,8 milyar götürülmüş. Ve şöyle devam ediyor haber. Yani sonuçta kayyum atanmış fakat borcu kapatamıyorlarmış fabrikanın borcunu. Tahminen satsalar da. fabrikayı değeri o kadar etmez durumu söz konusudur da. Bu şeker ticaretinde tarihte her zaman işin içine bir rezalet karışmış ya. Yani çok çünkü fena bir şey şeker meta. Ve verimli bir. Üretim Temel gıda maddelerinden biri olduğu için. Şeker mi? <gülüyor> şeker. Yanlış bilgi vermeyelim. <gülüyor> e, e, temel bir gıda maddesi olarak kullanılıyor bildiğimiz kadarıyla her şeyin içinde. Sağlığa zararlı mı, yararlı mı onu ayrı tartışırız. <gülüyor> <gülüyor> Ama doğrusu bazı sağlıklara çok yararlı geldi şeker ticaretinin şey götürmez yani Adalet ve Kalkınma Partisini hani başbakan kızıyordu ya da genel başkan olarak bunun adı tescilli Ak Parti diye fakat her zaman biz de yani ben şahsen hiçbir zaman Ak Parti terimini kullanmayıp Adalet ve Kalkınma Partisi demeyi tercih ediyordum Kızıyordum. nasıl ana Anavatan ana vatan demi, de, demek zorundaysınız zorundaysanız bize de demek durumundasınız demiştim. Ben de Şahin Alpay'ın bir yazısında yazdığı ifadeyi tekrarlama pahasına şöyle düşünüyorum. Bütün bunlar bu karanlık işler yolsuzluklar filan açığa çıkmadığı sürece üstüne gidilip halledilmediği sürece daha Adalet ve Kalkınma Partisi'nde AK Parti demek için erken. ...diyordum Şahin Altbay'ın izinden giderek... ...şimdi de aynı kanaat ...nitekim... ...Deniz Feneri eski savcısı... ...konuşma sırası bize geldi demiş... ...sanık durumuna düşen... ...eski savcılardan Nadi Türk aslında ...ilk kez konuşma sırası bize geldi demiş... ...Deniz Feneri davasından... ...el çektirilen... ...üç savcı hakkındaki iddianame kabul edilmiş... ...Sincan birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde... Böylece savcılar sanık soruşturdukları isimlerse müşteki oldu. Bu da son derece ilginç bir duruma geldi. Yani sanıklarla savcılar yer yer değiştirdiler. Hangi filmdeydi hatırlamıyorum. Peter Sellers'ın bir filmindeydi. Bir trende böyle yan, yan yana gidiyor bir yolcuya. Tanımadığı bir yolcuyla. Fakat şey birdenbire anında bir koltuk şlak diye değişiyordu ve başka biri bir Çinli geliyordu yanındaki koltuğa oturan sonra şlak gene dönüşüyordu böyle föt şapkalı bir adamla bir Çinli kadın arasında gidip geliyordu koltuk öyle bir film gibi bir durum olmuş yani savcılar sanık tanıklar müşteki yolu vermiş savcı olmuş böyle bir durum var Deniz Feneri savcısında savcılık ve meslek ahlakı zaten şu anda eski savcılar dışında bildiğim kadarıyla da tutuklu kalmadı değil mi o davada hayır kalmadı evet. eski savcılar da tutuklu değil Kimse tutuklu yok o davada ee, savcılık ve meslek ahlakı gereği sessizliğimizi koruyacağız ama süreçte çok haksızlığa uğradık demişler böyle de bir haber vardı şey de güzel bir haberdi onu da ekleyelim ee, Serkan Ocağın Radikal Gazetesi'ndeki haberi de mükemmeldi doğrusu 18 Şubat Cumartesi günkü Radikal'de çıkan e, ünlü Çıralı sahili var ya Karetta Karetta adlı da üreme alanı olarak kullanıldığı türlerinin tükenmesine az kalan bu hayvanların Çıralı sahili birinci derecede şey olduğu için kiralanamıyor, bir şey yapılamıyor. Tesis de yapılamıyor üstüne. Fakat yıllığı beş bin liraya Orman Spor'a kiralanmış. Top mu oynanacakmış yumurtaların üstünde? Hayır, idman sahası açılacakmış. Orman Spor'un öyle bir şeye ihtiyacı varmış. Fakat kulüp aynı gün tesadüfe bakın ki tamamen aynı gün araziyi beş bin liraya kiraladığı arazi 55 bin liraya bir otele devretmiş. Sponsor olarak. Kulübün sponsorlarından olarak. Nasıl buldum bunu? Çıralı'da tuhaf, bir tuhaf sponsor başlığıyla vermişti Serkan Ocak bunu. Fakat köylülerin direnişi var. Köyümüz satılık değildir. Çıralı yeşil kalsın. Orman Spor kimimmiş? Orman Spor Kulübü mü? Evet. Ee, bakalım, ee, bilemiyorum. Orman Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeymiş. Hmm. Orman Bakanlığına bağlı yani eski çevre Bakanlığı şimdi başında bulunduğu orman bakanı mı? Aynı mı yoksa? Çevre bakanı mı? Çevre ve şehircilik bakanı mı? Çevre ve şehircilik oldu, orman çıkarıldı ondan doğru haklısın. Yani e, valilik durdurmuş şimdi köylülerin tahsisinin iptali için Meclisler, açtığı dava bağlı oluyor bu durumda hala sanıyorum. Öyle mi? Ben de öyle zannetmiştim evet. ama ha, iyi o zaman yanlış yapmadık. Yani evet. valilik durdurmuş köylülerin tahsisinin iptali için açtığı dava sonuçlanıncaya kadar bölgede hiçbir çalışma yapılmamasını istemiş. Bölge halkı mutlu diyor ciddi bir direniş olmuş çünkü ama geriye Türkiye'de doğal sit arazilerin elden ele devri bu kadar kolay mı dedirten soru işaretleri kaldı diyor. Valilik harekete geçmiş. Orman, spor, paravan arazi devri hukuksuz diyen ve Antalya Barosu'ndan Çevre Komisyonu Başkanı Avukat Tuncay Koç da kötü kokular geliyor demiş. Ama bu arada ilginç de bir şey lokantalara da yazı gitmiş biliyor musun? Yapılacak lokanta ve sosyal Sahildeki lokantalara da Yıkım yazıları gitmeye Orada geçici şeyler yapılabiliyor Tesisler Ona izin var bir tek Birinci derecedeki eserlere Onlara da hadi artık siz Sponsor geldi siz yıkıma geçin Hazırlanın diye Yazılar da gitmiş Böylece Çıralı'daki tek yeme içme merkezi olacak Ki rant büyüktür diye değerlendirilmişler. Çok büyük zaten şey diyenler de var açık açık. 3-5 yani tane kaplumbağarıyor yumurtluyor diye öyle kocaman bir sahil kullanılmıyor falan filan diyenler de var. Ee, İyicek laf yok fazla aslında. Evet. şey Kültür ve Turizm Bakanlığı da bizde bir kabahat yok diye açıklama yapmış. Bizim o, sorunumuz değil demiş. Orman ve Su İşleri Bakanlığında mı o zaman kabaat? Evet. Göreceğiz? Öyle oluyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığında kabaat. Orman ve Su Bakanlığı mı var? Orman ve Su İşleri Bakanlığı. İşte onda kabaat var demiş. Kafanız karıştı tabii sizin. Çevre ve Orman Bakanlığından çevre ve şehircilik ve Orman ve Su işlerine geçiş olunca haklı olarak insan takip etmekte zorlanabiliyor. Evet biraz da yaşında etkisi var Şimdi sen söylemedin ama ben Estağfurullah Şimdi şey yapayım kafa karışıklığı. Evet orman ve su işleri Yani derken Yani henüz Adalet ve Kalkınma Partisi Kaldırmak için Erken diye düşünüyorum AK Parti'yi kullanmak evet. için biliyorsunuz evet. Yani ayrıca Kullanmayabilir bir ismi de o değil mi zaten <gülüyor> <gülüyor> Niye zorunluyuz böyle bir şey Değil de aklıma geldi işte buradan Bayağı şey fakat Ad dediğin nedir ki Bir ad dediğin nedir ki evet Peki burada galiba Bitirebiliriz Daha çok bu tarz iri ufaklı kadınların Hapishanedeki açlık grevi Üzerinde de daha yarın Ve diğer günlerde de Durma fırsatı Bulacağız maalesef şey güzeldi bir de, çok güzeldi. Milliyet gazetesinden ilk defa yolsuzlukları da girince e, şeyde yolsuzluk transferi de kamu ihale kurumu üyesi Ali Kaya'da usulsüz işlemlerini rahat yürütebilmek için eskiden birlikte çalıştığı iki ismi de kuruma transfer ettirdiği de ortaya çıkmış. Bu da Tolga Şard'ın haberiydi. Harika. Herkes eşit şartlar altında. E, yolsuzluk genel kuralı. Evet yolsuzluk genel kural ihale kanunu biraz eski haline getirmekte yarar var galiba değişiklikler öncesinde değil mi? Hangi eski haline? <gülüyor> İlk haline. <gülüyor> çıkmadan önceki halim o da fena idi yani Yok. o da faciatti. İlk çıktı hali idare eder bey. İşte şimdi o konuşuluyor tekrar bir ihale kanununa ihtiyacımız var da yani ilk bu çıktığında da fena değil diyor deniyordu. Ee, sanıyorum olay kanunu çıkartmakta değil. Zamanda Avrupa Birliği ile müzakereler başlarken biz dersimizi aldık artık çıkan yasalara değil uygulamaya bakacağız dendiğinde Türkiye'de e, böyle kaşlar çatılıyordu ne demek canım olur mu öyle şey yasalar falan filan deniliyordu. Sanki bir bildikleri varmış onların evet, da ya. Evet ben de sanki öyle düşünmüyor değilim. Ama bütün bunların böyle konuşulmaya başlaması ve diğer gazetelerinde nihayet bir kısmının da kervana geç de olsa katılıyor olması gene de bir şeydir yani. Pazartesi bugünden hiç karartmayalım hiç kararlılığıyla. Buradan da böyle bir mesaj çıkartınız olur. Onu Ama o bir ucunun susuzluksuyla bir ucunun her ve kitle katillerine uzanması da ilginç değil mi? Kör düğüm durumu. Evet, aynen öyle. Peki, Jimmy Yancy ile bitirelim. Jimmy Yancy diye bilinen James Edward Yancy 1898'de ta evvelki yüzyılın... sonunda doğmuş. Ve 1951'de ölmüş Piyanist, besteci Şarkı, sözü, yazarı Ve bu Woogie tarzının Büyük ustalarından biri Şimdi onun kendi imzasını Taşıyan bir bestesiyle Özel Yancy Bestesini dinleyerek bitirelim Yancy Special Hepinize günaydın Günaydın Müzik çekeste